Defne Aksel. Ee, hoş geldin Defne. Merhaba. <gülüyor> liselerde permakültür bahçeleri projesi kapsamında Fenerbahçe Parkı'nda e, St. Joseph Lisesi'nin kurduğu bir topluluk bahçesini konuşacağız bugün aslında. E, evet. Öncesinde ben sana bu liselerde permakültür bahçeleri projesi nedir diye bir hani kısaca sormak istiyorum. Dinleyicilerimiz de bir bilgi sahibi olsunlar. E, tabii tabii. Liselerde permakültür bahçeleri diye bir ağımız var ve biz e, Facebook üzerinden haberleşiyoruz e, bu ağ aracılığıyla. E, amacımız ve yaptığımız çalışmalar e, okullarda lise düzeyindeki yani liselerin yaptığı bir çalışma ve biz bu... E, Çalışmalarda okullarımızda küçük parmakötür bahçeleri kuruyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte beraber bir araya gelip yaptığımız çalışmalar var. Bu Fenerbahçe'deki topluluk bahçesi ve aynı zamanda e, Beşiktaş Belediyesi ile yapılan ulus bahçesi gibi. E, yani tamamen e, çevremize... E, Bilinç vermek hı hı. ve e, fa yüksel. farkındalık yaratmak için yaptığımız çalışmalar. Hı hı, anladım. Peki bu e, topluluk bahçesi fikri nasıl ortaya çıktı? Yani bu okulda e, öğrencilerin tamamen ortaya çıkardığı bir şey miydi? Belediye ile siz mi iletişime geçtiniz? Nasıl işledi süreç? Şimdi böyle e, ilk olarak ben e, geçen yaz bir yaz okuluna gitmiştim yurt dışında. Ee, ve bu okulda bizden bir e, action plan dediğimiz bir proje ortaya çıkarma ve bu proje kapsamında da çevremize duyarlılık ve farkındalık yaratma e, amacıyla oluşturmamız gereken bir proje vardı. <Gülüyor> ee, ve ben zaten hep yani küçüklüğümden beri böyle ekolojik, sürdürülebilir e, şeylere meraklı olduğum için e, ne yapabilirim diye düşündüm ve... E, Sadece lise düzeyinde değil aynı zamanda halkla da beraber çalışabileceğimiz ne yapılabilir diye düşündüm. Ve daha sonra e, yurt dışına da çok yaygın olan Community Garden yani topluk bahçesi dediğimiz bir proje ortaya çıktı. Hı hı. E, ve daha sonra e, danışman hocam Şükran Hoca ile beraber e, bu projeye e, adım atmaya karar verdik. Hı hı. E, bunun için... Yani nasıl daha çok insanla erişebiliriz diye düşündük ve Kadıköy Belediyesi, okulumuz Kadıköy'de olduğu için Kadıköy Belediyesi'ne başvurmaya karar verdik. İşte Kadıköy Belediye Başkanı'yla irtibata geçtik. Böyle bir topluluk bahçesi yaratmak istiyoruz. Hani sizin müsait bir alanınız var mı diye sorduk. Hı hı. Ve belediyeden de çok güzel bir geri dönüş oldu. Projemizi desteklediklerini söylediler. Daha sonra da Geçen hafta zaten bahçemizin açılışını yaptık. Evet, onu merak ediyorum zaten nasıl geçti diye ama öncesinde ben bir e, topluluk bahçesi nedir de bir e, duymak istiyorum senden. Tabii şimdi e, topluluk bahçesi projeleri kendi gıdanı, kendin yetiştirme konseptli çalışmalar. E, pardon, yani kendi gıdanı, kendi doğal gıdanı yetiştirme <Gülüyor> daha çok. Ee, bu yüzden biz topluluk bahçemizde permakültür dediğimiz bir e, yaşam anlayışını ve sürdürülebilir yaşam alanları kurgulama hı hı. E, çalışmasıyla çalışmasıyla yaptığımız mi? bir topluluk bahçesi yani topluluk bahçeleri yakın çevrede oturan insanları aynı amaç etrafında bir araya getirerek topluluk bilincinin oluşmasını sağlıyor hı hı. E, işte topluluk bahçelerinde insanlar işbirliğiyle e, topluluk, Olma içgüdülerinden yola çıkarak yardımlaşıyorlar ve bunun sonucunda da tarımsal ürünler yetiştiriyorlar. Bunları sonradan kim kullanıyor bu ürünleri? Bu ürünleri topluk bahçesinde emeği geçen, işte çalışmalara katılan, eğitimlere katılan, kendi fidesini, kendi doğal tohumunu getirip bir şeyler eken, diken insanların... Topluluk bahçesine yetiştirilen ürünleri tabii ki de toplamaya hı hı. hakkı oluyor. Evet ne güzel. Peki geçen cumartesi ve pazar sanıyorum bunun açılışını yaptınız. Daha doğrusu açılıştan ziyade tasarımını mı yani çalışma mı oldu o parkta? Ne oldu geçen hafta? Geçen hafta şimdi biz en başta Kadıköy Belediye Başkanı'yla görüştüğümüzde bir bahçe tasarımımız vardı. Hı hı. İşte mandala denilen bir... Bir e, bahçe çalışması, bahçe tasarımımız vardı. Hı hı. E, yani hem estetik açıdan hem de e, kolay e, bir şekilde e, fide ve tohumların ekilebilmesi açıdan mandala dediğimiz bu e, tasarımımızı yapmıştık. Hı hı. Daha sonra orada da yani bu mandala bahçesi ve yüksek bitki yatakları çevresinde e, orada işte yüksek bitki yataklarını inşa ettik. Toprak doldurduk hı. işte kompost gübremizi yaydık hı hı. daha sonra üzerine tekrar gübreyle kapatıp tohum attık fide ektik böyle yani başlangıç çalışmaları yaptık aynı zamanda hani o civardaki insanlar da hiç bu projeden haber olmayan insanlar da gelip e, neler yapıyorsunuz diye katılanlar oldu katılanlar, mu o şekilde evet çok oldu kaç kişiydiniz yaklaşık? kalabalık mıydı? Biz okulumuzdan yaklaşık 25 kişi gibiydik. Hani hem öğretmenler hem öğrenciler vardı. Fakat hafta sonu hava biraz e, serin olduğu için normalde daha çok katılımcı bekliyorduk. Hmm. Havanın e, birazcık elverişsiz olduğu bir zamana denk geldiği için ee, bir de insanlar dışarı çıkmaya da korkuyor galiba artık yavaş yavaş. Evet. Böyle bir durumda olduğu için az bir katılım oldu ama bu devam edecek herhalde değil mi? Yani bundan Tabii sonra da de. her hafta sonu mu planlıyorsunuz toplanmayı nasıl bir sistem olacak? Ee, şimdi şöyle bu topluluk bahçesindeki çalışmalara katılmak isteyenler tabi, e, tamamen gönüllü olarak katılıyorlar. Hı hı. Bizim okulda da bir permakültür gönüllüleri e, arkadaşlarımız var. ...benim gibi bu çalışmalara ilgisi olan arkadaşlarım. Hı hı. Biz tabii ki de her gün oraya gidip bahçeyi kontrol edemiyoruz. Fakat e, okul sonrası, mesela bu cuma günü... ...okul sonrası boş vaktimizde gidip orada çalışmalar yapacağız. Orada neler yapılıyor, kontrol edeceğiz. Hı hı. E, ve aynı zamanda zaman zaman yani... Amacımız en az ayda bir böyle eğitim atölyeleri düzenlemek. Bu kapsamda da 30 Nisan'da bir fide ekim dikim günü yapacağız. Normalde amacımız 23 Nisan'da bunu yapmaktı ama 23 Nisan'da hava biraz elverişsiz olduğunu gördüğümüz için Hı, 30 Nisan'da yapmaya karar verdik. Yani 23 Nisan'da yapsaydık biraz böyle... Şenlik ve çocuk şenliği hmm. hani minik çocukları da böyle bir projeye dahil edip onların da ilgisini çekmekti amacımız. Ama 30 Nisan'da bir Ekim Dikim günü ve eğitim atölyesi düzenleyeceğiz. Eğitim atölyesini kim verecek? E eğitim atölyesini benim babam verecek Taner Aksel. O beni bu işe başlatan kişi... Destek olan kişi. Ve destek olan hı, kişi aynı zamanda okuldaki bu projemizin de Şükran Hoca ile beraber danışmanlığını yapan kişi. Hı hı. E, o kendisi zaten bu permakültür yaşam e, sürülebilir yaşam ettiğini e, oluşturan kişiden Avustralyalı Bill Mollison'dan... E, Permakültür hocalığı dersini aldı kendisi hı hı. ve şimdi de Türkiye'de ilgisi olan herkese e, daha çok kişiye bu e, permakültür farkındalığını yaymak için dersler veriyor. yani O verecek atörlüğü Evet. Peki e, bunu siz sosyal medya hesabınız var anladığım kadarıyla Facebook'ta. Oradan evet. yayacak mısınız bu herkese açık bir etkinlik mi olacak ee, onun ayrıntıları belli mi şimdi? Hani, eğer dinleyicilerimizden de katılmak isteyenler olursa e, diye duyuralım bence. <gülüyor> evet, evet. Çok isteriz. Ee, bizim yani haberleştiğimiz yer, daha yeni açtığımız e, bu Facebook'ta Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi diye bir sayfamız var. Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi. Evet. Hı -hı. Böyle bir e, Facebook'ta böyle bir sayfamız var. Ve buradan yani ilgili olanlar... Bizim zaten biz çalışmalarımızı en geç bir hafta öncesinden orada yayınlıyor olacağız fotoğraflar işte bilgilendirmeler yazılar yaptığımız liselerde yaptığımız diğer çalışmalar yani her şeyi biz burada yayınlıyor ve haber yapıyor olacağız yani ilgililer oradan da ulaşabilirler. Bir başvuru formu gibi bir şey var mı direkt olarak o gün o saatte orada bulunması yeterli mi? Ee, şey yani biz e, çalışmalarımızı yayınlarken e, Facebook'ta zaten bir sistem var. Hani katılıyorum, katılmıyorum, gelebilirim gibi böyle hı hı, işaretlenen etkinlik, hı hı. etkinlik e, yani form gibi böyle sistem var. Hı hı. Ve orada katılımcılar işaretleyebiliyorlar. Bu Fenerbahçe Parkı'nda yaptığımız hafta sonu yaptığımız bu proje için de onu kullandık hı hı. İşte gelebilecekler gelemeyecekler Geleceği belli olmayanlar oradan işaretlediler. dediler hı hı. Siz de aşağı yukarı Katılımı evet. aslında fark etmiş oldunuz ee, Kaç gibi olacak bu 30 Nisan'daki Eğitim atölyesi belli mi saati Daha herhalde Saatini... ayrıntıları belli değil Paylaşacağız dedin çünkü ama Evet evet mutlaka paylaşacağız bilgilendireceğiz Ama işte 12'den Sonra gibi düşünüyoruz 12'den işte akşamüstü 5'e kadar 5 saatlik hani hem eğitim atölyesi hem ekim dikim böyle karışık bir eğitim, programı eğitim programımız olacak. Ne güzel. <gülüyor> Aynı zamanda da küçük çocuklar için hani küçük çocukların da yani çünkü biz bu projelerin küçükler aracılığıyla yayıldığına ve böyle yani hani... Hep derler ya böyle e, nesile gençler oluşturuyor. Evet, evet çok Gelecek doğru. Gelecek nesil sizsiniz. O evet. yüzden yani biz bunu küçük yaştaki e, çocuklara yaymak istediğimiz için aynı zamanda hani onların da ilgisini ne çekebilir diye düşündük. 30 Nisan'da e, böyle korkuluk yapma çalışmalarımız olacak. İşte <gülüyor> tahtadan böyle. Tahta kesip böyle e, kullanmadığımız kıyafetleri o korkuluklara giydireceğiz. Daha sonra onları bitki ataklarımıza dikeceğiz. Böyle çalışmalar. Ne kadar güzel. Çok eğlenceli gözüküyor. <gülüyor> Umarım e, havada da bir şey olmaz. Yani güneşli olur da evet, <gülüyor> dua edelim. evet. E, neler e, dikeceksiniz, ekeceksiniz peki? Ve bu tohumları nereden temin ediyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Tohumlarımız çok çeşitli yerlerden geliyor. Yani zaten insanlar duyduktan sonra Aa, benim böyle bir bağlantım var. Ben buradan tohum bulabilirim, getirebilirim diye getiren çok arkadaşlarım oldu. Ee, ama en çok hani tohumumuzun geldiği yer e, babamın e, Bursa'daki çiftliğe. Babam hı hı. E, Bursa'da Uludağ eteklerinde bir ekolojik çiftlik... E, yönetiyor kendisinin kurduğu bir çiftlik ve Hı -hı. orada işte tamamen doğal ata tohumlarından birçok bitki yetiştiriyor. Hı -hı. Bu ata tohumlarını e, bize vermişti ve bizim bu e, geçen haftaki projemizde tohumlarımız tamamen arkadaşlarımızdan ve çiftlikten geldi. Aynı zamanda tohumların e, tamamen doğal ata to tamamen doğal ata tohumu olması çok önemli evet. fidelerimizin de aynı zamanda çünkü biz burada tamamen yani kendi ihtiyaçlarımızı çevreye zarar vermeden karşılamaya çalışıyoruz hı hı. E, bu yüzden yani hiçbir şekilde bu döngüye kimyasal veya doğal olmayan bir şey katmak istemiyoruz hı. bu yüzden evet, çok çok doğru bir e, düşünce şekli ve yöntemi e, bu çalışmalarınızda Permakültürün eğitimini vermeye devam edecek misiniz? Oraya gelen bu gönüllü olarak bu çalışmaları yapan kişilere. Yoksa evet. sadece hani pratikte insanlarla birlikte bir şey yapma bilinci olsun mu istiyorsunuz? Yoksa permakültür gerçekten hani öğretim kısmına geçecek misiniz? Permakültür öğretim kısmı... Evet geçmeyi düşünüyoruz özellikle havalar iyice ısındıktan, havalar güzelleştikten sonra işte ilk bundan sonraki çalışmamız 30 Nisan'da olacak. Hı hı. Burada işte hem küçük böyle permakültüre giriş gibi bir, bir buçuk saatlik bir e, kurs olmasını planlıyoruz. E, aynı zamanda yani bu topluluk bahçesinde olmasa bile... İstanbul'da özellikle İstanbul'da yapılan işte permakültür eğitim kursları oluyor. Hı hı. Ee, örneğin ben bu hafta sonu bir permakültür kursuna katılacağım sertifikalı bir kurs. Böyle şeyler yapılıyor yani. Nerede Çok, katılacaksın bu hafta sonu? E, bu kurs e, Ayaza Işık Lisesi'nde yapılacak. Babam verecek kursu. O işte e, permakültüre giriş kursu. Permakültür etikleri ...nasıl, e, ne gibi çalışmalar yapılıyor permakültür hı hı. E, kapsamında bunların bilgilendirmesi ve eğitimi olacak. Aynı zamanda e, bazı permakültür eğitimlerinde e, uygulamalar da oluyor. Yani e, kurstan sonra e, yeşillik olan bir alanda işte bir bitki yatağı çevresine toplanıp hani nasıl kompost yapılır, nasıl... Tamamen toprak dönüştürülür, daha Hı -hı. zenginleştirilebilir. Bunun gibi uygulamalı çalışmalar da yapılıyor. Belki de sen de bu eğitime katıldıktan sonraki bilgilerini... ...arkadaşlarına ve gelen, gönüllü olmak isteyen herkese aktaracaksın. Ne kadar güzel evet. bir aslında döngü. Bundan sonraki projeleriniz nedir Defne? Yani bu topluluk bahçesini arttırmayı düşünüyor musunuz? Bilmiyorum ne kadar bir alan verdi size Kadıköy Belediyesi ama... ...yoksa başka yurt dışına gitmek gibi bir düşünceniz var mı projeler? Ee, var, evet. Yani e, ilk amacımız tabii ki de bu bahçenin e, devamlı olarak... ...gönüllüler aracılığıyla da e, devamını sağlamak. Yani çünkü biz bu projeyi başlattık. Böyle bir projeye e, adım attık. Fakat hani bunun devamlılığını sağlayacak olanlar... E, ...ilgili ve o çevrede yaşayan... E, ...yerel halk ve e, biz uygulama aşamasındayken de orada işte hafta sonu yürüyüşü yerine çıkan birçok e, kişi... ...aa ne güzel bir çalışma biz de katılalım, biz de sahip çıkarız gibi e, geri dönüşler aldık ve bu bizi çok mutlu etti. E, yani bunun devamlılığını sağlamak çok önemli çünkü biz bu bahçeyi oluşturduk ama sonra e, yani... Sadece oluşturulup orada kalmasını istemiyoruz. Bunun da çok kişiye yayılmasını istiyoruz. Bu yüzden de duyurmak için aynı zamanda elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda Kadıköy Belediyesi kendi gazete Kadıköy diye adı altındaki gazetesinde de yayınladı. İşte Sanat Atak dergisinde yayınlanacak bu çalışmalarımız. Yani olabildiğince kişinin duymasını istiyoruz. Bu topluluk bahçesinin yanında yapacağımız projeler ya yani tabii ki lise kapsamında okullarda yapılan projeler geliştirilecek, büyütülecek. ama bu yaz yani bu yaz yapacağımız çalışma mesela bu liselerde permakültür Bahçeleri yapan ağla birlikte yani bu liselerde permakötür çalışmalarına katılan diğer liselerle beraber yurt dışında bir organizasyona katılıyoruz. Hmm. İşte bu organizasyon uluslararası bir organizasyon yani lise düzeyindeki öğrenciler dünyanın birçok farklı yerinden bu organizasyona katılıyorlar ve e, okullarında kendi e, çevrelerinde yaptıkları çalışmaları diğer ile paylaşıyorlar. Böylelikle bilgi ve fikir alışverişi oluyor. Ve çok büyük bir ağ kuruluyor. Yani bu çok güzel bir şey. Tabii tabii çok güzel. Nerede olacak bu? Yazın dediğin Haziran'da herhalde. Evet Haziran'ın sonunda... ...beş günlük bir çalışma olacak. Danimarka'da... Hı hı. ...işte her okuldan... Danışman öğretmenlerimizle beraber 2-3 öğrenci gidiyoruz. Yani bu projelere en çok hakim olan 2-3 öğrenci beraber gidiyoruz. Böyle bir hmm. e, organizasyon. Diğer okullar dedin. Onlar e, İstanbul'daki okullardan bahsediyorsun. Evet, evet. E, İstanbul'daki e, liseler e, işte... Ad vereyim e, Tabii verebilirsin. Ee, Robert Koleji, Ted İstanbul Koleji, işte bizim okulumuz Sen Joseph. Hı hı. Daha sonra e, Maldan Dösyon e, Lisesi, Mal Marmara Koleji, e, St. Michel Lisesi, Koç Lisesi, Eibolu Lisesi. Bayağı bir e, lise varmış aslında. Evet, evet. Çok çok e, bu... A, e, Üye çok okul var. Bu hı hı. okullarla beraber devam edecek çalışmalar. Evet. Ee, size ulaşmak isteyenler olursa yani size ula... bu Google'a yazmak isteyenler de olabilir. Ne diye arasınlar? Yani Fenerbahçe Topluluk Bahçesi diye geçiyor. Bir sloganınız da var sizin sanıyorum. Ee... Ee, sloganımız bahçe içinde. Bahçemiz için oluşturduğumuz slogan yaşam için yetiştirdi. Yaşam için yetiştir, evet. Evet ve e, bu çalışmalara ilgisi olan herkesi Facebook'taki sayfamıza bekliyoruz. Bir de bir kez daha tekrarlar musun onu? E, Facebook sayfamız Fenerbahçe Parkı Tire Topluluk Bahçesi. Hı hı. Bu tamamen herkesin e, katılabileceği bir e, sayfa. Yani Orada ilgisi olanlar... Ee, ...yazabilirler... ...bize ulaşabilirler... Ee, ...yani iletişimimiz bu... E, ...adres üzerinden olacak... ...ne kadar güzel... ...peki e, bu konuyla ilgili... ...bence bu program çok... ...ilham verici bir program e, oldu... E, ...hem hani gençlerin bu anlamda bir şeyler yapıyor olması hem yapmak isteyip de aslında bu işin neresinden tutacağım ben nasıl yapılır bu süreç nasıl işler diye düşünen insanlar için de bence çok ilham verici bir süreç oldu, bir program oldu. Senin e, bununla ilgili bir şeyler yapmak isteyen insanlara söylemek istediğin şeyler vardır muhakkak bence. Yani çünkü güzel bir amaçla yola çıktınız. E, hani hem bu amacın sürdürülebilir olduğunu göstermek istiyorsunuz bu yapılanların... ...hem de insanları bu anlamda teşvik de etmek istiyorsunuz. Sence böyle bir projeyi başlatmak isteyen veya var olan projeleri yeniden yaşartmak isteyen insanlar... ...neler yapmalı, neler yapmamalı, nasıl düşünmeliler? İlk olarak yani ben hep küçüklüğümden beri babamın da sayesinde en çok babamın katkısı olmuştu. Yani... Ben hani kendi çocukluğumda hep böyle e, toprakla iç içe böyle doğa içinde doğayla haşır neşir oldum ama hani kentlerde yaşayan bizler e, binaların arasında çok da böyle bir e, olana sahip olamıyoruz. Hı hı. E, okul. Okul, ev, ev, okul. İş hayatı, yoğun İş hayatı koşuşturma. Ve hani zaman yaratmak da zor oluyor. Ama bir kez bu işin içine girince yani ben bu bu projelerin içinde yer almanın insanı çektiğini düşünüyorum. Yani insanın ilgisini çektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve yani ben de ilk başta ilgim vardı ama nereden yani bu işin hangi ucundan tutsam bilemedim. E, ...acaba insanların ilgisini çeker mi diye de biraz böyle e, şüphelerim vardı. Ama yani sonra e, bu projeye e, adım atınca çok kişinin ilgisini çektiğini gördüm. Ve hani insanları da bu konuda cesaretlendirmek ve bunun e, erişilebilir bir şey olduğuna inandırmak çok önemli. <gülüyor> e, yani mesela dairede yaşayan... İnsanlar, apartmanlarda yaşayanlar, bahçeleri olmayanlar hani bahçesiz nasıl yapabiliriz diye düşünüyor olabilirler. Yani bu balkonda Balkon küçük bahçeciyle. yani bir metre karelik bir alanda bile mümkün olabilecek bir şey ki biz hani bu topluluk bahçesi projelerini destekleyerek hani apartmanlarda dairelerde yaşayan insanların ve böyle bahçelik yap yapmaya olanağı olmayan insanların ee, bu tür topluluk bahçelerinde ve hani halka açık projelerde birleşmesini istiyoruz. Hı hı. Evet, çok güzel e, bağladın. E, şu şeyi merak ediyorum bir de ne kadar bir alanda Fenerbahçe Parkı'nda? Fenerbahçe size. Parkı e, bir topluluk bahçesi için çok büyük bir alanda yapılıyor. E, 900 metrekarelik bir alan yaklaşık. Hı, e, bu büyük 900 bir alan metrelik varmış. alanda yani sadece ekim dikim değil aynı zamanda işte çardak, eğitim atölyesi, hı hı. depo. Sosyal işte, bir alan aslında. Evet sadece böyle e, düzlük e, sadece ekim dikimin yapıldığı bir alan değil. Aynı zamanda eğitim üzerine yoğunlaştığımız bir buluşma mekanı da olacak. Hı hı. Ne güzel. Nerede tam olarak? Yani her her Fenerbahçe Parkı'ndan geçen herkes bulabilir mi kolaylıkla? Acaba ee, hani daha içerlerde bir yerde mi yoksa? Düşünüyorum şimdi. Evet yani Fenerbahçe Parkı'nın içinde tam merkezde değil. İstanbul Yelken e, Kulübü'nün tam karşısında. Hmm, yani tamam. biz böyle tarif ediyoruz. Tamam süper tamam peki. Belki e, gidip bakmak isteyenler için de kolaylaştırıcı olur. Defne çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. <gülüyor> ben teşekkür ederim. E, güzel ilham oldu bence gerçekten herkes için. Sayın e, Açık Radyo dinleyicileri ben son olarak tam da konunun üzerine buğdayın %100 ekolojik pazarlarını da hatırlatmasını yapayım. Cuma günü Bakırköy'de kuruluyor, Cumartesi Şişli Feriköy'de, Pazar günü de Kartal ve Küçükçekmece'de gidip e, ekolojik pazarlarınızdan alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdilik kalın, o zaman görüşmek üzere haftaya, sevgiyle kalın, umutla kalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam